Şimdi arkadaşlar bu tasavvuf tariki kısaca bir gözden geçiriyoruz. Tasavvuf sadece bizde değil, diğer dinlerde, diğer cemiyette de var. Mesela Çin'de var, Hint'te var, Mısır'da var, e, Orta Doğu taktığımda hat var, İran'da var. Ve Avrupa'da var. Biz Avrupa'nın, Yunan'da. Yunan'da. Yunan tasavvurda çok büyük bir tasavvur. Ama eski Yunan'da. Yunan'da Gref. Hırsız. Şimdi eski büyük insanlar da, bu tasavvur sahasından büyük insanlar da yetişmiştir. Ben şunu söyleyeyim ki, Allah'ın her peygambere söylediği dil istah. Hz. Adem'de, Hz. Peygamber Muhammed'e ne kadar gelen, bütün Peygamber, ne peygamber Peygamber'e gelip geçmişse, Allah'ın terkin ettiği şey aynı. Tevfik, tevfik. Şimdi okuyacağımız sokaklar, var. Soktat okuyacağız. Buradaki zat, şimdi bu kitabı yazan zat, Konya'nın Büyükşehir Belediyesi'nin Zat İşleri Müdürü çok kuvvetli bir tasavvufcu. Eee Sokrates peygamber diyor. İsmi ismi Kur'an'da geçmeyen peygamberimiz biliyoruz. Kurduğu esaslara bakarak. Ama bunun yanında daha pekmiş Konfüçyüs'e geçmez Bak, Aslında şunu ayırmak için tek yol şu. Tevhid söyledikleri şey tevhid mi değil mi ona bakacaksınız. Tevhidse İsmi geçmiyor peygamberlerde. Yokuyor. İki üç beş onluk falansa bırak. Şimdi sokar. Bu da Kur'an'da ismi geçmeyen e, peygamberlerdendir diyor. Bu ya bu, bu kitabı yazan insan. Onu çok bilen Müslümanlardan. Sen bu toplana denk olursun. Kimse onu Mirat'tan 469 yıl evvel Atina'da, bugünkü Atina'da doğmuş ve gene Mirat'tan 399 yani büyük tarihlerden küçüklere doğru, Mira'da doğru yaklaşıyoruz. Küçük tarihlerden de büyük, büyük tarihlerden doğru Mirat'tan uzaklaşıyoruz. Ee, Mirat'tan 399 serisinde de Vefat ediyor biliyorsunuz o zaman yobazları taassuptan dolayı bunu ölüme mahkum ediyorlar ve baldıran şu tarlada boğulma yaşıyor böyle beyaz küçük geniş taşlı bir çiçektir baldıran yabani bir çiçektir onun zehrini çıkar ve öldürüyorlar. E, Mülent'ten e, 469 ve yani Mülent'ten sonra da 399 sene aşağı yukarı 70 yaşında. E, Tarsop'un kurbanı olarak düşmanların tarafından zehirlenme suretiyle öldürülüyor. Evet. Düşmanı mahkeme kararı. Şimdi yani şu mahkeme kararı, o zamanki mahkeme kararıyla öldürülüyor. Sokrat, ahlak felsefesinin kurgusudur. Biliyorsunuz şelsefe Düşünecek Ondan kimi e, e, O zamanki model Yıldızlar Kozmos Kozmik uğraşmış e, Kimisi mis, mis, psikolo, Mısırlar gibi Kozmos uğraşmış Sokrat da Ahlak İnsanla uğraşmış Başta insanı ele almış İnsan kendini bilsin ki alemi bilsin, kendini bilmene, alem bilmeyiz, bilmeniz ne olur? Acayip bir şey olur. kendi dünyanın tek insanı zannedersin, dünya benim dersin, kâinet benim dersin, milletini, canını okursun. <gülüyor> Sokrat ahlak felsefesini kurdu. Ondan evvelki hakimler. Hep bir Eşyanın metni ve meşhi eşyanın çıkışı eşya değil, masa falan değil. Kainatın bütün cismine eşya denir. Eşyanın çıkış sebepleri, nedenleri nerede, nerede doğmuş, nerede ve doğduğu zaman aslı nedir bunun içinde ne var ne yok onlarla uğraşmışlar. Yıldızlarla uğraşmış, Yıldızların kendisi çok büyük bir kainat şey, dünya densin görme de gökteki yıldızlara bakıyor. Ben başta kendini gör. Ondan sonra onu gör. Yok, önce ki en en kolay kendini kendini bilmek zor. Kendini bilmek çok. O insanda benlik oldu, mevcut olduğu müddetçe insan kendini bilemez. Ayşe dışarı koşmuşlar. E meş şey bunu söyle sor her şeyin evvel insanın kendi nefsini tahkik ve teşvik et, te, teftiş etmesini tahkik ediyor, araştırıyor. Teftiş de araştırdığı için doğru mu, yanlış mı? Onlara bakar. Orası şeyler yanlış mı, doğru mu? Kendi kendini kontrol ediyor. O da koltuğun gibi bir şey. Kendini, kendisini teftiş etmesini bilmiş ve kendini bil distorunu kurmuştur. İnsan en yani başta kendini sen seni bil, sen seni bilir. Hacı birini, o meşhur dörtlü. Sen seni bil, sen seni bil. Sen kendini bil. Ben beni, ben beni bilirim, sen, sen, sen, sen de kendini bil. <gülüyor> Büyük hakim, yani Sokrat, daima talebesini fazilete teşvil eder. Yani cemiyete faydalı bir insan olması için teşvik eder. Onun ok, ok, okumalarını, iyi insan olmalarını teşvik edermiş. E derdi ki bu, bu itibarla Sokrat ismi peygamberler arasında geçmeyen bir peygamberdir. Diyor. Ancak bir peygamberin yapabileceği şeyleri yapmaya çalışmış. Onun için de bilinen arasında bir deniyor burada faki fikri. <gülüyor> Sokratın ahlak felsefesi şöyle sistemleştirmiş ve beş ana temel üzerinde bunu kurmuş beş ana temel. Birincisi kendimizi bilmek. Suretiyle elde edilecek fazilet, güzellikler. En başta kendi beni kimin? İnsan kendi bilmezse etrafını hiç bilmez. Dedi etrafında ki sen, sen gibi ne farkı değildir. Kendini ki etrafı daha daha çabuk bilirsin. İkincisi, irademizi, Allah'ın bize o verdiği şey, gü, iradi gücü fazilete tahsis etmek. Onlara halka teşmil etmek, halka vermek. Allah insana bir irade veriyor. Bu iradeyi Faziletleri elde etmek için kullanılıyordu. O kullanıyor fazileti de halka veriyor, halka atas ediyor. Hislerimizle, kendi iş duygularımızla irademizi uzlaştırmak. Ve bundan çıkan zorluklara da tahammül etmek. Şimdi insan kendini tutuda zorla koşmak istemez ama o şey zorluk istiyor insan kendine zorluğu yapıştıramaz ki hep kolaya kaçarız ama bu işte boşver ya yani. daha daha daha koyayım bak deriz. Değil. Mesela ya şimdi birçok insan tanıyor. Ben artık ihtiyaçken oruç tutmayın da parasını veriyim. Her gün bir şeyde sağlık ya tutsun orada tutamazsa parasını verin başka ancak yani başta kendi kendini bir tarsın. Ondan sonra demek ki burada da üçüncü duygularımızla, hislerimizle irademizi yapmak istediğimiz o ana temellen içimizin başka para diye uydurup bir ana aynı şeye getirip bir hamura getirip bunu halka teçmiyeti vermedik. Halkı da bu bu potoya katmak herkese faziyette bir nefreti dağıtmak, vermek. Dördüncüsü diğer insanlarla münasebetlerimize ait fiil ve hareketler. Cemiyeti tek başına değiliz. Benim de ne kadar haklı varsa, senin de Ayşen'le, Fatma'nın, Ahmet'in, Mehmetinde aynı hakları var. Birimizden bir nefret daha fazla bir ya da eksik ve fazla bir hakka sahip değiliz. Hakkı paylaştıracağız diye bu bu kainatın bu kutlu sahnesinde yaşıyoruz. Hepimizin de hakları aynı, bir zincir bir tek fazlalığımız yoktur. Ha, yaratılış bakımından yaratılış bakımından bilgimize, bilgilerimize kim daha üst üst üstse o mu Birimizden daha ileri geçer. O onun kendi hakkı. Hani cahille, e, akıllı bir, akıllı insanın çalışması sayesinde bilgisini daha ileriye, daha mümtaz bir yere gelebilir. Ancak hakları ayrılır. Son şey de, Tanrı ile birleşen irade. Bu biraz zor. Ama şey insanlar, bu kendini bilen arif insanlar bunu da becermişler. Şimdi birincisi neymiş? Kendimizi bilmek suretiyle elde edilecek olan faziletler, bilgiler, iyilikler. İnsani kemalin, kemal, insanların olgunluk derecesidir. Kim aşağıda sürünür, kim ortada gezer, kimi de en yüksek yerde Herkesi şöyle tepeden bakarsın. İnsani kemaliyen aşırı nefsî tetiş ve muhatabedir. Kendini araştıracaksın. Neyim ben? Neyi yapabildim, neyi yapamam? En başta kendimin ne olduğunu bilmem lazım. Bir de onu bunu söyle bu bir şeyse, ben bir şeysem. Onu da, onu kabul altındır. Kontrol altındır, teslim lazım. Onu kontrol demektir. Onun diyor de, sabah bunu, bunu kabul etti, kendi kendini kontrol ediyor. Yaptığım doğru mu yanlış mı? Erettiğim konuşucu bir insanlar nasıl? Bunları onu kabul etmek, kontrol etmek lazım. Mesela büyük büyük sistemlerde, santrallerde falan, kontrol masası vardır. Orada hepsi yazar. Şu, şu bu hep onları ondaki bir insan kontrol eder. Birisi eksiklik fazlalık varsa bunları kontrol ederek gereken şeyde tedbirleri alır. Eşleyin normal mi zaman sokar. Her an bu kabeyi kuvvetle yapabilirsek dikkat yapabilirsek kuvvete maksa da başkalarına yapılması lazım geleni kendi nefsimiz içinde layık görür. Başkası beni duyuyorsan, başkası beni duyacak. Ben ne sarkıyorsam, onu da benim deyemez, Hakk'a onun elini al, al, al, al, alamazsan. Veyahut da birisi bir şey öğretiyorsan, başkası onu öğretmek zorundasın. Onu, onu niye mağlup ediyorsun? <gülüyor> Dereni, kendin nefsim için ne layık görü ve aksine nefsimize reva görmediğimizi başkası içinde arzu etmez. Kendime ben bir şey jama görmüyorsan eğer kendi eziyet vermeyi jama görmüyorsan başkasına da o eziyeti vermeyi jama görmemem lazım yapmamam lazım. Ah hatta buraya gitsen de bir kediyi küpeyi yapmamam lazım ki aç bırakırsam. Bora acı duyarsa başkası aç bırakmamam lazım. Evdeki kediyi aç bırakmamam lazım. Onu çünkü var bize masulsuz bize ait. Onda aç bırakmam lazım. Onda suyunu ekmeğin zamanı vermem lazım. <gülüyor> i̇şte Hazretin en kuvvetli esası budur. Herkes eşit. Yapıyor. Herkes birdir. Hiçbir bircen, seçe hak hakusuzunda. Artık, miras hukukunda, kazanç içecek yiyecek, bilgi bakımından, bilgi, bilgi dağıtım bakımından, halk hukuk bakımından hepimiz aynı şeye e, tabiyiz. Birbirimizden bir damla fazla ve açıklık almak hakkımız veyahut kötü halimiz yoktur. <gülüyor> ha, de faydalı, faydası olan, faydasız zarar insanların belki buna da bir müddet e, uzaklaştırabilir. başka ama... Normal normal şartlarda bütün haklar eşit olur. Sonra bu düsturu yani bu kaideyi de tasavvüvi bakım, bu tabii ki cemiyet bakımından, sosyal cemiyet bakımından, bir de bunun tasavvüvi bakımından e, düşünürsek eğer kendimizi mühim olan bu. Kendimizi bilmeden Allah'ı bilmek veya oraya büsul, oraya girmek mümkün değildir. Sen kendini bil ki Allah Allah'ı bilmeyi öğrenmeyi o zaman hak kazan. Yoksa kendini bilmezsen onu nasıl vereceksin kendi küçük dünyayı bilmeden? Hocam dünyayı nasıl bileceksin, öğreneceksin, kendimize hazırlayalım ki o yollara dayanabilecek olan gücü müziğe evde edilelim. Rusul, bir yerin içine girmektir. Şu cebin içine girmek rusul etmez. Bir yabancının buraya girmesi biraz zordur. Anlamaz, kaçar gider. Buraya girmesi için de bir iç seviyeye gelmesi lazımdır. Bu budur. Bunun içinde bizi Allah'a ulaştırmanın en büyük man manisi, engeli de hicap. Hicap. hijab perdedir. Allah'la insan arasındaki bir takım perdeler vardır. Bunlar hicap denir. Hicap, lügat manada ağır, manasına gelir ama bu öyle değil. Allah'la bizim aramızdaki Engeller. Şu kapı geçaktır. Kapalıysa çıkamam. E buradan geçmem için kapıyı açmam. O zaman o kapıyı açabilmem için o şeyin ee, o, mandalını açmak kudretinde olmam veya da kilidini açmak kudretinde olmam lazım. o kilit orada o şey, cep perdesidir. Onu Açmam lazım. Onun açılması için bir takım bilgiler, kemanet lazımdır. İnsanın seviyesinin büyümesi lazımdır. Ancak o kibit o zaman açılır. O perde o zaman ortaya katar ki daha sonraki kata çıkabilir. Her türlü hırslar ve şehvetlerdir. Bu kapıyı açabilmeme mani olan şeyler büyük hırslar 5 rakette büyük arzular, büyük istekler. Tabii ki en başta büyük arzulardan değil de küçüklerden başlamaktansa. Küçükleri alıp büyükleri almaya kendimizi alıştırmamız lazım. Başta başta büyük yokmaya yetememiz. Küçük dokmada yüzde bir bebeğe bile başta küçük minik minik dokmada verilir. Ya da çok süt gibi bir şey verilir. Kocam dokmayı bebek arzına versem bebek olur. Bunun gibi. Bize de büyük bir bilgi verilirse bu oluyoruz. Yolumuzu şaşırsız, yar yolda kalipat yolumuzu kötü şeylerde başka sapık yollara saparız. Onun içinde küçük bir Şimdi bizim buradaki varlığımıza bak, hepimize küçük küçük bilgiler öğreniyoruz ki büyük bilgilere hazırlanalım diye Bu, bu icabı. Yırtınca, yani o perdeni varlığı oradan kaldırınca ruhumuzda ilahi bir tecellinin paradanı duyarsın. Tabi bu ne var acaba orada? Keşke kapı bana maniydi. Tamam kapıyı açtım. Neydi? O bıçakı oradan kaldırdım. Oradaki daha başka bir dünyayı gördüm. O, o dünyada bana bir rahatlık verdi. Ne vardı, nasıl? hiç kimseyse merakımı zahir oldu değil mi? Ne vardı, ne vardı, işte kapı açtım o, o oldu. Demek ki e, her şeye küçüklerden başlamak lazım. Matemate, aritmetikten başlarlar, e, şeyden başlamazlar, integralden başlamazlar. Matemate, aritmetikten başlar. İki kere iki dört eder, beş altı daha işte on bir eder. İstediği öğretmeni olanlar bunu daha iyi bilirler. İkinci kursa gelince, irademizi fazilete tahsis etmekte kendi gücümüzü faziletleri elde etmeye tahsis edelim ve bu elde ettiğimizde de halka denelim. Madem hepimiz aynıyız, bunu halka dağıtalım. Bu da Bazı insanlar bunu sevmezse de, hep bana yarabbi hep bana bende kalsın derlese de bu çıkar yol değildir. Cemiyeti olduğu yerde bırakır. Sonra kendisi herkese toplar toplar toplar. Hiçbir şey yaramadan kendisi göçer gider. Toplar arkada darmadağın olur gider. Onu cemiyete vermek lazım. Cemiyet yapmak Bizim bittiğimiz yerde yeri seviyeye bizden sonra gelenler sıfır kabul etsinler. Oradan gitsinler bir bizim bıraktığımız yerde 540 saat seviyemiz, o 540 sıfır kaybedersen orta e, 540 ı, 540 440'ye o zaman içimiz büyümez. Orası sen sıfır kaybedip hızla orada çıkmamız lazım. Pozitif <gülüyor> insan daima cesaretlidir çünkü korkmaz. Neden korkacak ki? Haksızlık etmiyor, hırsızlık etmiyor. Kimse aklı yemiyor. Niye korktu? Çünkü fazilet her zaman hakikate hedef tutan bir ruh hasreti, bir ruh cesaretidir, bir ruh atalanmıyordur. Olduğu için onun ruhtayı yarattığı manevize, ölüme de tehdit edilsek, bizi doğruyu söylemekle alıkoymazlar. Demek ki ee, pazar sahipleri cesur insanlar. Korkacak hiçbir şey de yok. Bugün çoğumuzun korkup yap söylemek için çekilmiş şeyleri bazı insanlar vardı doğup da Biliyorlar mesela. Ondan kimse zarar gelmeyeceğinde karunu, hukuk hepsini biliyorlar. Gayet güzel söylüyor Ve muvaffakta, o, o, muvaffakta e, oluyorlar. Demek ki Cesaretimizi, ruhumuzun bu, e, kendi faziletimizi namus duysak, zaten namussuz insana fazilet beklemez, namus duysak, kimseye bir hesabımız yoksa, tamam, açılırım, kimseleri korkmam. Ve bütün halkında bunun böyle olmasını ağzı ederim. Hak böyle olsun, böyle yetişsin, herkes cesur olsun. Kimse kimse halkı yemesin. İki hak yengene kakar da dur kur ebşir sen ne yapıyorsun diye bilirsin. Bak oha, evet sen ne yapıyorsun benim. Tarzan görüyor. Ramazan günü birazda açık gözler, fırın önünde adamlar pide şeyindedir. Akşam büyük bir araya girer. Karış mı ya gül? Ya para girse Ramazan be, hakkını versin. Hakkını alsın. Sen de bekliyorsun. O da bekliyorsun. İşi acizlerken gelsin böyle bu. bu ben onlar çok güzel herkes de bekler o gel araya yukarı aosta ya ne olacak falan pidem kalmadı falan pidem benim hakkım aldı. sen hakkını adı arkadaki ne hakkını aldı kaç kişi hakkını aldı olmaz herkes hakkını alması gerek bunlara kat yani şey vermeyin e, taviz vermeyin git kes kes kes kes var kes kes Alüldür, zavallıdır, ayakta duracak hal yoktur. Sen buradan çık yerine, ona ver yerine, sen geç arkaya. Başkası hakkını, başkası hakkını, hayır gel beni öldür de, sen arkandakine hakkını yedin. Arkana hakkını yedin, tamam sen gel benim yere, ben arkaya geçerim. Bu, bu, bu, bu senin bileceğin iş, ama gel benden evvel al. Arkadakiler yaklaşıp niye aldırıyorsun demezler mi? Derler buna neden lazım? demek ki insan aslında ifadetleri eşit şekilde dağıtmak lazım. üçüncü esas hislerimizle irademizin uzlaşmasından doğan tamir bu bir şahsiyete kaçar, benliğe kaçar. Bu şöyle izler insan irade kuvvetini zayıflatan kötü kemayüllerdir, kötü alışkanlıklardır. Demin hak yemek. Alışmışsın millet hakkını yemeye. Ona bu onu daima kötüye götür, nihayet kötü bir insan oluş alış, çıkar. Alış alışkanlık kötü. İnsan hayatının en yüce alış alışkanlıktır. Bir şey alış alıştıran onu onu çok da bakıyor. Çok zor bırakırsın. Alışkanlıklar çok zor terk ediyor. Her şeyi terk edersin. Alıştığın şeyi terk edemezsin. Çıkar cıkara alışkanlıklarını görüyoruz. Eli cebinde bir <gülüyor> şekilde alışmıştır. Onu onu men ediyorsun. Ancak çok sıkı bir iradi güç. Arkadaş ben Sigarayı içmeyeceğim. Tabii tamam, içmeyeceğim. S sözünü verdi içme. Yok eğer söz verdiğine buna tahammül edemiyorsan et sen iradeni kullanamıyor k Kullanabilen kudretinde bir insan değilsin. Sana itibar edilmez. Senin sözünü itibar edilmez. Her türlü şehvet hırsları bunlar yani bizi kötülüklere götüren yollar büyük arzular büyük istekler insana daima kötülüğe götürür. Evde edemeyeceğin büyük arza insanı ferakete götürür. O onu, onu, onu elde etmek için güç sarf edersin. Yapmayacağın cezalet yoktur. Peki o, o, o gücü elde edersen ama kendi benliğini kaybedersin. insan olmanın Hazretini kaybedersin. Belki onu, o istediğini elde edersin. Şu, şu, bu, şu bu şekilde ama çalarsın, çırparsın insan olmak basmını kaybedersin. İnsanda inade kuvvetini zayıflatan en kötü temayüllerdir. Ulu, orta arzular, her türlü arzular da doğrusu Her türlü şehvet hırslanı iradene, iradene kuvveti düşmandır. İşte irademizi bunların önüne önderilecek bir şekilde ve kuvvetle terbiye edersek hırslar şiddetini kaybeder. Yani nefsimizi, nefsimizi içindeki o şeytanı kuvveti içindeki o ne gidip terbiye eder pozitif güçlerimizi onun önüne içirsek, bunlar da yavaş yavaş kendini kaybederler. Bir, iki, üç, beş derken zamanla zahir olur, ortadan kalkarlar. Sen de o zaman hakikaten Allah'ın <gülüyor> beğenerek, özüne dek yarattığı insan olursun. Kamil insan olursun. <gülüyor> Hırs kalkınca Ordularımız iktidar, daha e, yavaş hareket etmeye, daha olgun iktidar, e, daha e, soğuk, olmak. olmak. E, Orduya iktidar kesmediğince artık bizim için her şeye tamül mümkündür. Çok da e, tahammül e sabır insan hayatında zaferdir. zafer, zafer, tabil eden insan, sabırlı insan, zafer, zafer kazanan insandır. E, acele şeyler, çabuk yapar şeyler, insanı düşünmeden yapılan işlerdir, insanı feraketlere götürür. Ama sabırlı insan, öyle küçük halseye pek değer vermeyen, hareketler karşısında kendini kaybetmeyen insanlar vardır. <gülüyor> Kimisi acesinden her işi birbirine kadar sonra ortada içinden çıkılmaz bir takım meselelere bir hale gelir. Halbuki sabırlı insan mesele çok karışmış bir düğümü yavaş yavaş çözer gibi yavaş yavaş sabırla o düğüm çözülür. Ya yani seni istediğinde Hasıl olur. O düğümü çözmek için birbirine karıştırırsan, daha da çok o düğümü karıştırırsan, içinden çıkılmaz bir hale gelir. Demek ki o sabra, o sabrı da tahammül göstermek, yani sabra, tahammül göstermek zor bir iştir. Uzun zaman ister. Geniş yüreklilik, geniş görüş ister. İşin başından, işin sonunu görmek ister hamid o sabr tamim es sabur isme isma esma-i husn'un son adıdır. En sonu diye hangi ismi arıf yani ederseniz 99 1090 1099 en sondaki en saburdur. Sabur o saburla hareket ede, ede edersek, o Acılara tahammül edersek sonra zaferi kazanır gene biz oluruz. kaybetmeyiz kazanırız. Eğer acele edersek işi birbirine karıştırırız. İyice iş, iş işinin e, çıkamaz oluruz. Birisi gelir tepeni biner, sen elindeki her şey alır, götürür. E, işi içinde çıkamazsın. Çünkü tahammülsüz, tahammülsüzlük Arzuların elde edilmemesinden doğar. Tabii. Ay, şu da, şu da, şu da, bu da, bu da derken. Terefsin, aceleci. Halbuki derin bir kalp zenginliği içinde olduğumuz zaman istediğimiz bir şey yoktur ki ondan mahrum olacağız diye korkalım da tamürümüz kesesin. Bu bir yiker atışması ama biraz da inanç meselesidir İnanç. İnanç. Yani daha, daha çözülmeyecek mesele yoktur dersen kendi kendine çözülmeyecek mesele bu da çözülür. Çözüme yoldan ararsın, sorarsın, kendine uğraşırsın, giderisin. Çözüme yoldan ararsın. Hiç. Etrafı da bunu duymadan yavaş yavaş sabunla çözmeye karar sen, çözersin de ne yani o bu doktörler? Kutulsun der. Saat sonra herkes şu şu şu falan dersen, herkes meseleyi bir dikedirse, hasta olursunuz size bin bin kişi çağrı arar, bin kişi çağrara çağrı söyler, hepsini yapıyor bakarsanız işi, işinden işinle çıkamazsınız. Hastanız hastanızda tedavi olmaz. Kimdir bu hastalığın üstadı? Ay e, doktorlar. Doktora gidelim kardeşimiz. Ya rahat rahat gide, o tür işini halledersin. Ya da sağlık vasıtasıyla bir mesele bir kötü durum var diyor. Neden bunun çaresi kim? Nerede bu bu bu işe akıllı elen kim? Sonrası araştırırsın, ondan biraz, bundan biraz bilgi, yere meselemeni çözersin tamir tahmin içindeki inanç inanç varsa inanç dini inanç diye de ya çözülmeyecek bir mesele yoktur her şey çözülür, ya, çözülür. Hani, ne çözülmesi yani Gordium'da çözülmesi ne diyor o kadar Hiç çözülmem düğüm yapmış gelen öyle İskender gelmiş kılıcı vurmuş düğümü kesmiş atmış düğüm çözülmüş yani, çözülmeyecek hiçbir mesele yoktur en güç mesele bile çözülür. En giripli matematik şeyler böyle çözülür ama üstüne bana tahmin edip sabır gösterip uğraşmak lazım. Bilmiyorsan öğrenmelisin. Son olarak da bu diyor mu diyor? İnsanlarla münasebetlerinde ayet afiyet hareketler. Sonra. İnsanlarla olan temaslarımızda, münasebetlerimizde daima iyi muamele ile hak prensibine da dayanmak da faziletin esasıdır. Bu da güzel bir şey. En başta, basitten başlayamıyor. Sıramızı bilelim. Evet, otobüs gelir, bir, bir yığıntı halinde arabanın kapılarına götüreceğim. Ben benim, sen mi? Sıra, mesela Ankara'da şey yapmış hani böyle. O böyle insan dolaşıyordu aşağı dolaşıyor, aşağı geçti Herkes Her gün o apartman apartmanlara girer. Otobüs gel o apartmanın önüne durur. Kapısını açar herkes yavaş yavaş içeri. Sık yere bulunan oturur. Bulamayan ayakta durur. E yaşlı, zayıf, hasta olan birisi oldu. Ona birisi kafa yerli verir. Ama seferayla kavga değiş olur. E şimdi otobüs kapı açınca işte bile içeri kim direk, kim içeri yata paça yırtılır. kavga değiş olur. Amacısı sıfır, fırınını bilmiyoruz. İnsanlar olan, olan, olan münasebetlerinde, temin bahsettiği gibi Ramazan'da fırınların önündeki durum, bankara şimdi şeye koymuşlar, yani onu buraya koymuşlar. Bankara seni çağırdı, sen sen geldiğinde kavga değil, hiç olmuyor. Yani sen, sen gidecektin, ben de, sen sen akılladın diyecekken kavga değil, hiç olmuyor. Şimdi bunları kalkmış gayet. Demek ki insanın münasebetlerinde bir rahatlama, rahatlama. <gülüyor> Sonra insanlar ola daima iyi muamele ve hak birliğine dayanmak fazileti esasdır. Daha sonra irademizi Allah'ın külli iradesi ve yani biraz iradeyi külliye o onda bütün, bütün irade onda bize de birazcık buradaki şeyi görün diye vermiş, lütfetmiş. Daha sonra kendi irademizi Allah'ın külli iradesi önünde eriterek yok ederekten her şeye her şeyi ona vermek en büyük kemaldir. Kemaliyet kemal, en yüksek olgunluk derecesi kemal. Kemal derecesi. <gülüyor> Zaten tasavvufun esası da nefsi mücadele eder. Nefsini adam edeceksin. Nefsini yok edeceksin. Yani onu çok söyledik ama yok etmek, öldürmek değil, ona hakim olacaksın, nefsine, o nefis sana lazım, nefsini öldürürsen nefsinin yardımından mahrum olsun, nefsini sallam tutacaksın, ona mağlup olmayacaksın, <gülüyor> nefsine mağlup oldun mu, zaten her şeyi baştan kaybedilmişsin, de nefsini canını tutacaksın, yularını elinde tutacaksın ben. O istediklerle şahansın, yuları elinde tutacaksın ki hepsi sana yardımcı olsun. Yoksa sen nefsin esir olursun. ve çukurlara yuvarladıp gidersin. Şurada peygamber hepimizin çok güzel bir sürede vardır. Arifler bu mücadeleyi Cihadı ekber sayarlar. Cihadı ekber, büyük büyük cihat. Hazreti Peygamber bugün harttan dönmüş. Hakikaten çok kez saatlere kalmış. Medine'ye, Medine'ye girsek gürültü patırtaya, belki uykusu oynayacak. Demişler, bu peki şurada kap kuran da yarın sabah herkesin gözü önünde Medine'ye girelim derken. O sırada demiş Hazreti Peygamber'e Yarın demiş, büyük sefere çıkıyoruz. Herkes hazır olsun. Ya Resulullah, daha Medine'ye bile girmedik. Hani bu sivri seferde nereden çıktı? Nefsimiz olan mücadele. Şimdi asıl büyük, büyük mücadele başlıyoruz. Ganyomet var. Ganyomette parışılacak, çok olacak. En büyüğü, bana ben kuramadan, bunlar büyük mücadele. Onun için demiş, Asıl, nefs, asıl mücadele, nefsi asıl ki mücadele nefsiyle zevkle mücadele. O'yu yenmekse asıl. Nefsi yenmekse yoksa düşmanı yenmek o bir şey değil. Özün özü yani şey, yani düşman. O nefsiye nefsi sor. Şey cihaz ek bir büyük büyük cihat büyük sefer sayılır nefsi yenmek. Bu hafta muvaffakiyetten sonra irade bir çelik halindedir. O nefsani ağızlarımızı yendiğimiz zaman irademiz çok kuvvetli artık kendimize itimadımız vardır. Hiçbir şey bana tesir etmez. Abi, sen ne hak edersen bana tesir edemezsin. Çünkü iradem var kalsın gidip dikirim sana kalsın. Bir hak edemezsin sen bana. Hani nefsini yenen, yenmeyi insanların iradesi çelik gibi. Hiçbir şey ona etmez. Hiçbir şey bizi yıldırmaz. Çelik irade karşısında her şey erir, gider. Aşkımız hakikattir. Bizim en büyük aşkımız hakikati bilmek. Nedir hakikat? Ona şeyliyse, hakikat ona şey neyse hakikat onu bilmek. O zaman bir şeyden de korkmazsın artık. Hakikati bilirsen tedbirini de alırsın. Bir hastalığı bilsen, tedbirini alırsın. Ne, ne bileyim ben, bir kötü başlık kötü, sağmak ya, ya. evin biraz çukurdaysa, suyunu, suyunu eve girmemesi için tedbirini alırsın. Bunu onu eve, onu, onu evden yaparsan, aşkımız hakikatte ve hak bildiğimiz her şey musuliz, her şeyde musuliz ve dönmez. Maalesef bu ilgi, canlısıkta da bu, bunların şeyine, Musil, kat'i kararırız. Kat'i karar demek, Musil. Kat'i karar, yani, inatçı adamlar vardı ya, ama bir körü körünün inat vardı o, o, o, o, o değil de, mantıklı bir irade. hayır bu şey olmasın. Olmaz, iş olmasın. Olmadı, bu iş. Bunu her şeye fedakar göz alır, bu iş olmasın. Bu bir iradedir, bir irade göstericidir. Olmaz. Yani. Musir manası bu. Bir şey kalsın da Sıkı durmak bir bak evet. Bir daha tekrarlayabilir Musir, Musir Musir Çift R olacak Dükkatlerde çift R var Musir İşte Sokrat Çok sade bir hayat İçinde bu esasları nefsinde toplayarak ahlaki, ahlaki kemalin gayesine ulaşmış. Ahlaki kemal neyse onun verilerine ulaşmış, onları elde etmiş. Bir insanı kamil olduğu için daima talebesi, talebesine ve herkese hakikati söylemekten korkmamış. O zaman da başta despot krallar var. Bir kelime laf edemezsin karşılarında. Korkmamış, kendisine yapılan her türlü sıkıntılara tahammül etmiş. O tahammülün de zorluğunu da karşılamış o iradesi sayesinde. Hatta ölüme mahkum olup da baldıran zehrini içerken bile bir an cesaretini kaybetmemişti. Onu baldıranas bir bardak baldıran suya verler. O suyu bile bile işte ben Allah'a kavuşuyorum. Buradan daha güzel bir dünyaya gidiyorum zaten. İnançtan o suya içmiştiriz. Biraz sonra ondan da bahsedecek. Sokratın kuluhiyet hakkındaki fikirleri o baş o beş baş bitti. Şimdi Sokratın kuluhiyet ki fikirleri, huliyet demek Allahlık vasıfları, Allah'ın da vasıfları var. Allah dümdüz bir şey değil. Allah'ın da vasıfları var. Mesela Allah vasıfları bile Allah zalim değildir. Allah duymaz. Şimdi şimdi en en en basitlerini bilirse Allah'ı uyku tutmaz. Allah zalim değildir. Allah merhametlidir. Rahman Rahim'dir. Allah'ın vasıfları bunlar. Şimdi bütün bu vasıflara uluyiyet. Yani ulu Sokrat her şeyden evvel Allah'ın varlığına tamamıyla inanmıştır. Düşün bundan 4500 sene evvel Allah'ın varlığına 4500, bin, bin, 5 2 3 bin, 3 bin, sene evvel Allah'ın varlığına inanan bir insan. Ki o zaman put, plastik Gerçekten bir tanrısı var. Fakat bu hepsini bir kenara atmış. Şimdi yani O tanrıların bol oldu bir yerde. Yunan'da. Ya Yemek tanrısı, su, su tarzı, içmek tanrısı, gezmek tanrısı falan bir sürü tarzı var. Bunlar aslında bir teki inanmış. Felsefenin esas mihveri de budur. Mihver eksen demektir. Eksen etrafına dönünen bir çizgi. Şamazın gibi? Bu ne gibi bir tek Allah fikri inanmış bir insan? Allah'ın onun mihri etrafını döndiği şey Allah. bunu vakit birliği. Allah'ın varlığını ispat için öne sürdüğü en büyük delil kainatta görülen nizam ve ahir. Kainatta muazzam bir ahenk vardır. Ne birisi birbirinden fazladır, <gülüyor bulun> ne eksiktir, şu durumudur. Bizim hoca ı der ki, Süleyman Cami'ye bakın der, müthiş bir ahenk, bir, bir, bir ar-ar-armoni ar -Ar -Ar vardır der. Sultan evde bakın, bir armoni var. hiçbir şey noktası değildir. Küçük bir şey ilave etmeye kalkan cami var var bana fazladan bir şey geldi, onun, alın ben der, Süleymaniye'de öyle, Sultan Bey'de. Veyahut da bir şeyin noksanını alın, bir taşın, oradan sökün. Önüm taşın, bana verin diye cami bar bar bağırır. Ondaki aheng. Basit bir misal veriyorum size. Demek ki kainette e, büyük bir aheng var. Bunu bu, bu ahenge bozamayız. İnsanıyla, hayvanıyla, havasıyla, civasıyla, taşıyla, kayasıyla, toplayıyla, kainat bir uyum içerisindedir. Bu, bu uyumu bozduğu zaman kainatta büyük gürültüyle kopar. Büyük gürültü. Bu uzaya şey atıyorlar da bir zaman bomba falan gitti. Bilmiyorum uzay, ben pek merak edin bu neden? Neden? O kitapta size ok okumuyordu mu arkadaş? Ee, o zaman Amerika Cumhuriyeti, ayrıca ona bir uzaylı geliyor. Uzay çalışmalarını bu kadar sık yapmayı, tabiatin ayenini bir bozarsan, bu zincirleme bütün kainatı bozar. Demek ki sadece dünyada değil, kainat da bir ahit işimizden biri Uy uyumuşarsın da bir reaksiyon diye başlar başlarsa. Devam eder gider. Bunun içinden çıkılmaz diyerekten de Ayzon Haveri, Amerikan Cumhurbaşkanı'na Ayzon Haveri ikaz ediyor. O, o, o konuşma hala saklıdır. Şehirde bir ne zaman bilmem. Demek ki bu büyük ahengi bozmaktı. Büyük armoniyi bozmaktı aslında. Bir de cemiyetin bir armonisi vardır. Bir nezamı var Her her cemiyetin kendine masu girişleriyle Örpü ile şiiriyle, muskisiyle falan her cemiyetinde bir uyumu ahengi vardır. Bu ahengi bozduğun zaman cemiyet bir daha da yerine düzeltilmesi ya hiç imkansızdır veya da çok zor olur, asırlar ister. O eski hali yerine getirebilmek için çok büyük zamanlar, asırlar lazımdır. Bütün alem büyük bir Malzumedir Malzemedir, malzeme, şiir. ama buradaki malzeme sistem. Mesela güneş sisteminde göç bazı yerler, göç malzemesi derler. Güneş malzeme sistem demektir. Bütün alem büyük bir malzemedir. Her şey yerli yerince kendi vazifesini yapmaktadır. Şimdi bir nehir o o da kıvrla kıvrla, akıllı ki hepküncü akıllıca tarlalar sulanıyor. Sonra gidip bu dağın başında, teşkil zaman su ne olur etrafı, arkada birikir. Su, su birikecem neydi, arkada tarla kurur. Peki, barajdaki bir çatlak da patlaklar derken, baraj patlar, koca bir ıı, arazi serbasa bitir bitir, bitir ekinler, çürü mahvuru gider. Sana, bu demek ki yani baraj yapamam bir şeyi, oradan kaldıracak şekilde bir baraj yapmamak lazım. Sonra bedenimiz, insanımızın bir hazinedir. Hastelerimizin, hislerimizin her biri memur olduğu hizmete göre ayarlanmıştır. Gözümüzün görme şeyi vardır, hizmeti vardır. Kulağımız ayaklarımız yürür, dilimiz konuşur, neyse. Şimdi bütün alan kendine göre hesaplanır. Herkese göre bunu yapmış. Efendim, benim, benim gözümün rengi siyah, Ben gözümün mavi yapacağım. Yaparsın, camı takarsın ama yaşanırsanız kör olursun. Allah'ın verdiği işler, hiç bozmak lazım. Bozmazsın, bozmaz, bozamazsın, Tabiat bütün varlığıyla bir zamana kadar, belli bir zamana kadar, ...bizim hayatımızı temin ve devam ettirmeye mevurdur. İşte bizim doğarken, doğarken yiyeceğim, içeceğim her şey... ...ayırılmış, vermiş, yapmamış. Şöyle bir şey anlatırlar. Bir şeyhim, çok böyle şey, içen falan bir sarhoz oğlu varmış. Baban o büyük lüner rağmen o adam cezel bir erişik yapmadı, etraftan rahatsız oluyor ama şehri büyük adam sesi çıkartmıyor. Ne yani keserli olanlardan bir kişi, hocam yani böyle adamcak diyeceğim e, de bu dua et de şu o adam demiş bir yola girsin. Yani, bak, herkes rahatsız sen de rahatsız demiş. Yarabiy. Benim oğlumun demiş, içki olan rızkını artır. ama ne yapıyorsunuz ya? Bir Demiş. Bir an bitirsin ki, kendisine tahsis eden işkiye doğru yola girsin. Yani yiyeceğimiz, içeceğimiz her şey tabiatta ayrılmıştır. Bunlar bize verir. verir. Zaman, zaman, bu zaman, ömrünün kaç senesi, bu zaman içerisinde bunlar bize kısım, kısım, kısım, kısım verir. Fazlası aldığın zaman da ya kusarsın ya az az alsa, az çık, arttı ölürsün. Yani her şey zamanda ve değeri kadar yemek lazım. Evet. Tabiat bütün varlığıyla bir zamana kadar, belli zamana kadar bizim hayatımızı temin ve devam ettirmeye mehmur. Tabiat bunu bize bahşediyor, bana. Yani Allah bunları tabiat altında işte yağmur altında, şu bu altında bizlere veriyor. Onlardan da bize, onlar yetecek kadar, ömrümüzün sonuna kadar. Derler ki bazı insanlar ölümüne yakın çok yerlermiş, rızkını bitiriyor. Bazıları ölümüne yakın bir şey yemezmiş. Artık bunun içeri şey doldu, yok, azaldı, onun içeri yemiyor. Halk böyle güzel şeyler söylerler. Acaba bu nizam, bu, bu muazzam nizam nereden çıkıyor? Şüphe yoktur ki bunlar bir tesadüf eseri değildir. Hepsi planlanmıştır. Hepsi en küçük teferi olan takıda var. Biz birisi plan yaparız ama çoğu da hasara çıkar. Bunlar hiç hasara çıkmaz. Hayatta en basit bir şey bile bir yapıcıya muhtaç. Değil mi? Şu şu bardağa bile bir şey, şu kaşığa bile bir naylon atarsın. şişirir işte. şey, öbür kalıpta bu kaşık çıkar ama bir, bunu bilen adam yapar. Yani hayat en basit bir şey bile bir yapıcıya muhtaç iken bu külli heyet içindeki Tüm bu kainatın içindeki fertler, düzitamlar, küçük şeyler ayrı ayrı çalışıyor. Efsane bu büyük sistemin, bu sistemin çalışmasını temin ediyor Peki bu büyük sistem, bu küçük küçük cisimlerin, küçük küçük parçaların çalışmasıyla ayakta ve birlikte çalışıyor bu. Herkesin bir felsefesi var. Herkes kendine Düş, düşeni yapıyor. Sen kendine düşeni yaparsan sistem bir yerde bozulur, aksar. Fazlasını yapmak kalkarsan o sebeple fazlalık yani, fazla fücre yapıp kanser olmuş ya bunun gibi bir yerde kanser patlar. Bir yerde ben ne patlar? Sistem yeni yerine oturur. Merak etmeyin. Bu, bu küllü heyet içindeki muazzam kudret ve hareket nasıl Muharriksiz olur. Muharrik bir hareketi temin edecek güç demektir. Şimdi benim ayağa kalkmam bir hareket ama bu temin teminetin bir gücüm var. Ayak kalkma gücüm var. Ayağa kalkamam güç. Benim bu ayağa Ayak kalkmama ya şuradan şu binliğe gitmesi güç. Bütün arabaya gitmesi benzin lazım. Benim ne lazım? Güç. Hılasa kâinette her şey bir maksat ve gaye emin için vazifelendirilmiştir. Bu güç buradan geliyor. Çöpçü, emasız diyelim. Çöpçü çöp alması ne yapar? Köylü burada ekmeği etmesine yapar. Bilmiyorum oradaki bazı yapmazsa devlet işleri içeri nasıl yürür? Bir öğretmen öğretmeninin yapması o çocuk ne olur? Herkes cemti küçük küçük küçük küçük işler yapıyor yapıyor o küçük işler. Evet, muazzam bir şekilde bir sistemi çalışır. Hayat toprağı işler. Sistemin muharrik gücü bu. İçindeki o düzitamlar, düzlamlar, düzler küçük parçaların kendi işlerini yapmadak. Çöpçiz, çöpün toplayıp işleri temiz kalıyor. Fırın, kurunca ekmek mi yapıyor? Bizdeki çöpümüzde bir bazik temiz var, bunlar yapıyoruz. O zaman bu sistem işliyor. Bilmem, tabii bir, bir gemi işliyor, böyle. harp gemisinde ben çok bulundum, biliyorum. Harp gemilerinde o kadar şey var, katıp, <gülüyor> her şeydeki gibi, her şey yerini buluyor böyle. Görün, kendi kendini gözlemliyoruz. Hiç aklınıza git gelmeyen şeyler. Gemi kendini görüyor. O koca geminin nesliği de işte var. Bütün o küçük cüzü tamları. Yani cüz, İnsanın cüz demeye dilim var mı orada? Parçama aklıma geliyor. Her şey tıkır tıkır, radar rada, rada, rada çalışıyor, sonlar çalışıyor, toplağa çalışıyor, tefekler çalışıyor, makineler çalışıyor, o koca gemi yürüyor. Ama bütün onların hepsi, o içindeki küçük küçük parçaların çalışmasını vermek gerekiyor. Sokrat'ın ruhun bakası, bekası, hakkındaki fikirlerin de bakayım bir hasta bir var. Mevcudatın, kainatta ne varsa mevcut olanların ahenk ve nizamı gayri akıl, akılsız bir kuvvet tarafından tedbir edilmediğine göre, yapılmadığına göre. Demek ki bütün bu işleri yapalım. Muazzam bir güç var. Bu da büyük akıl. Ya şimdi geliyor Çünkü hiçbir şey yerinde olmuyor. Hepsi yerlerinde. Bağır zamanında geliyor, kıs zamanında geliyor. Fırtına zamanında oluyor. Ay zamanında da oluyor. bakın 100 yıllık takvim açın, ayın aynı günde ayın doğuş saatleri aynıdır. Güneşin doğuş saatleri aynıdır. 10 senelik takvim varsa evinizde, yarın aynı kaç ikisi mi? İkisinde güneş saat kaçta doğduysa? 10 sene evvel en saati görmüştür. Bu kainatın büyük bir nizamı. Mevcudu ahir bir nizamı gay akıl yani akılsız bir kuvvet tarafından tedbir edilmediği göre, yapılmadığına göre bu surü hayatın içinde bunu yaşadığımız hayatın bir manası olmak lazım gelir. Ki bu hayat devam ediyor. Bu surü hayat o, o plana göre işliyor yani onun için asıl hayatın manevi bir mihveri ekseni ve noktası diyelim olan, <gülüyor> yani eksen noktada bir yerde bir eksendir. Bütün kainat bir nokta döndüğüne göre o bir eksendir. Mihvere olan ruh. Demek ki bütün bu şeyi, suri hayatı, dış hayatımızı temin eden bir bir var. Ruh. Bu ruh dediğimiz güç, fakir. Hiç ölüm yok. Buna. Yaratılıyor, yaratılmış, gidiyor. Buna hiç ölüm yok. Ölüm maddeye var. Bizim e madde alem olduğum için, ölüm madde alemimizde var. Bizim içimizdeki o büyük enerjiye ölüm yok Neden? Niye? yok? Çünkü o güç, o yaratana aittir ondan. Yaratan da ölüm O haydır. Hay, hiç ölümsüz demdir. Hay, kayyum. Bunu alan en kutlu isimleridir. O isimlere çağrı yaptığın zaman hikayet yerinden oynar. Ayet-i Kudüs'ü, batırır. Hayatı kösü, kainatı batırır. Dünya birbirine girer. Her yaparsanız hayvan kayyum orada geçer. Diri, o ruh hiç ölmüzsü. Diri, ruh bağcildir. Benim aile Sokrat, ruhumuzun cismay cismanın zarfı kırıldıktan sonra beden, cismanın zarf ona kılık beden içinde neresinde? Şurada bunu her yerde. En küçük e, hücremize daye ordu var, orduğun eseri vardır. Külli bir mahve mahve unamayacağımız tamamen kayıtsız. Yani beden öldükten sonra beden kırıldı dedi ölüm. O öldükten sonra e, külli bir mahve mahvul, mahvulmaya uğramayacağız. Yol ruh yine yani ruhumuz ölmeyecek. Ruh baki kalacak. Ölümün daha serbest bir hayatın başlangıcı olduğuna inanmaktadır. Zaten Mekan'da aynı şekilde. Bütün birilerde ölümün başka bir hayatın başlangıcı olduğunu söylüyor. Azimlerden sayalım. Cisimden cisimden benim. Bitki oldum, bitkidim, hayvan, hayvan, insan oldum, şimdi her, her geldiğim yer daha evvelkine göre daha güzel, daha iyi oldu göre bundan sonrası için niye, niye üzülüm ki diyor. Daha, daha iyi bir yere gideceğim. Kaydı o, daha iyi, kainat mükemmene gidiyor. İnsan mükemmene gitmiyor, Git, gitmesi lazım. Hadi bir şarkı var, dedim. terakki etmedi, etmedi tedenni etmiyor aslında terakki ediyor, tedenni düşmek. Hiç düşmüyor. Bu has bir şarkıdır. Terakki, et, terakki etmededir. Tedenni etmiyor aslında. Hakikaten de öyle değil mi? Ebediyede nispetle zamanı ölçülemeyecek kadar kı kısa bir ani olan şu hayatın bir manası olmak lazım değil mi? yaşama andır. Yani bütün kâinat içindeki bizim uzun, 40-50-100 sene dediğim şey bir an bile değildir. Ondan da kısa bir şeydir. İşte ölüm hakiki hayata girmektir ve suri hayatın manasıdır. Ölüm hakiki hayata kavuşmaktır. Hazreti söyledi da söylediği bu, bu anı beklemiş. Onun için de düğün gecesi, şey ser, düğün gecesi sevgiyle buluşmak gecesi Allah onun sevgilisi onu buluşacak. Hülasa Sokrat ruh nereye giderse beraberinde de hayatı götürüyor diyor. İşte bunun için Sokrat Asub'un kurbanı olarak baldıran zehirini içerken de bu vakaya fakire İnanarak büyük bir itminan içinde itminan inanç inanç içerisinde can verdi. İşte ölüme karşı bu derin itminanın, inancın misali olarak Sokrat'ın hakimler huzurunda yaptığı müdafaa nameden ölüm hakkındaki şüphe şükünü müteala eder. Çok bu, bu tarihi bir şeydir,mişodur. Ölüm İki şeyden biridir. Ya bir hiçlik, diğerlerden yaşadığın bir hiçlikte kaybolup gitti. Bu korkunç. Büsbütün şuursuzluk halidir. Vahut da herkesin dediği gibi ruhun bu dünyadan ayrılarak başka bir dünyaya geçmesidir. Bizim İslam tasavvurda, zaten düğünün tasavvurları öyle ya, biz daha sonra geçeceğiz. Gaye budur. Ölüm, bir şuursuzluk, deliksiz ve rüyasız, uyuyan bir kimsenin uykusu gibi bir uyku ise, şartı ise, o ne mükemmel, ne tam bir kazançtır. Ne mükemmel, ne de tam bir kazançtır. Eğer ölüm bizi bu dünyadan başka bir aleme götüren bir yoldur ise ve herkesin dediği gibi bütün ölüm ölenler başka dünyada yaşıyorlarsa, yargıçlarım bizim için bundan daha büyük ne iyilik olabilir? Sen sen beni öldürmek de beni bana iyilik ettin. Şu fani dünyadan, ölüm dünyadan beni kurtarıyorsun. Ben Ölümsüzlük ailemle gidiyorum. Çünkü bugünkü dersimiz bu kadar. Hafsiye kısmımız, evlatın onun talebesi. Çünkü anlaşılmayan bir şey var mı? Zaten şimdiye kadar meslevi okuluklarımızda aşağıdaki bunun gibi bir şey. Bu ona özetlemiş bir şey oldu. Yani. Ama buna rağmen yine soracağınız bir şey var mı? Yani şunu söyleyeyim. Tasavvufta hakikat aynı. Yani İslam tasavvufu olsun, Yunan tasavvufu olsun, Hint tasavvufu. Yani aşağı yukarı aynı. Hakikat aynı. Hakikati bilenlerin ifşaatları aynı. Demek ki şeriat, Harika, marifet. Şuradan girdin, karakter yürüyorsun. E, hakikati bulacaksın. Hakikati bulduğun zaman da marifet edeceksin. Yol aynı. Çizilen yol aynı. Şimdi burada herkes külahın önüne koysun, Düşünsün. Var mı bir, şey. İçin var bir şey. Hayatımız şirak, onun şartları Dünya açık. Hakikate varma yolundayız. Çok şükür. Hakikate mutlaka elinizi alalımız değil mi? Almayacağız. Hanyayı koyuyor, almayacağız. Hakikati bulacağız. Ve böylece de Mağrifeti edeceğiz. Onun yanında yok da yok da yani ebedi varlar. Şimdi akla bütün söylemleri bir an sonrası bu. Var mı şu şey, yok değil mi? Varsa söyleyin, kalkmadan söyleyin.